Ya la la la ya la ve Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim önümüzde faydası her yönden Müslümanlara dönecek olan bir ibadet bulunmaktadır. O ibadet ki, faydasından bütün insanlık nasiplensin diye, bizden öncekilere de farz kılınmıştır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Estaizu Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. İçinde sonsuz hikmetlerin bulunduğu bu farziyet bu Ramazan orucu bir kere daha önümüze çıkıp gelmiştir. Düşünün kardeşler kim bilir kaç Müslüman geçen yıldan bu yıla yetişemedi ölüm onları aldı da. Bu Ramazan ayından istifade edemeyecekler Eğer bizler bu Ramazan ayına yetişir ve onu gereği gibi geçirebilirsek Bu bizlere verilmiş çok büyük bir nimet olacaktır Çünkü kardeşlerim Bir kişi bir Ramazan ayından çıkar Ve sonraki Ramazan ayına yetişir de onu tutarsa iki Ramazan ayı arasında yani bir yıl boyunca işlediği günahlar af olunacaktır. O Ramazan ayları Müslümanın günahlarına kefarettirler. Hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan ayı aralarında geçen günahlara kefaret olur. Şu kısa hayatımız boyunca Geçirmiş olduğumuz Ramazan aylarına bir bakalım. Bu zamana kadar bu ayın hakkını verebildik mi diye kendimize bir soralım. Kaç Ramazan ayı geçti hakkı ile eda edemediğimiz? Kaç Ramazan ayı geçti Kur'an'ı hakkı ile okuyup tefekkür ve tedebbür edemediğimiz? Hatırlayın kardeşler içerisinde şu cimriliğimizi yenip cömertleşemediğimiz kaç Ramazan ayı geçirdik? Gafletimizden dolayı affedilemediğimiz kaç Ramazan ayı geçti. Kardeşlerim Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayı cömertlik ayıdır. Ramazan ayı af dileyip bağışlanma ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz Ramazan'ın her gecesinde Cebrail Aleyhisselam ile buluşur ve o güne kadar inen Kur'an'ı birbirlerine okurlardı. Ramazan ayı cömertlik ayıdır çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam o ayda esen rüzgardan daha cömert idi. <gülüyor> Ramazan ayı mağfiret ayıdır çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Değerli kardeşim önümüzde hakkı verilerek Eda edildiği takdirde bizleri her yönden koruyup kuşatan bir ibadet bulunmaktadır. Oruç kendisiyle cennetin yakınlaştığı bir ibadettir. Bizleri en çok günaha düştüğü konularda dizginleyendir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Kim bana iki çenesi ve apış arası hakkında söz verir, kefil olursa ben de o kişi için cennet konusunda Kefil olurum. İşte kardeşler, oruç bizleri şehvetten ve dilin afetlerinden koruyan bir ibadettir, bir kalkandır. Özellikle havaların ısındığı, insanların açılıp saçıldığı şu sıcak günlerde, şu sıcak aylarda Müslüman gençleri şeytani şehvetlerden koruyan bir kalkandır. Müslümanlara gıybetin, yalanın, iftiranın ve laf taşımacılığının haram olduğunu hatırlatan ve onları bu haramdan koruyan bir kalkandır oruç. Hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Aleyhissalatu vesselam Es siyamu cünnetun ve izâ kâne yevm-i savmi ahadikum felâ yerfas ve فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَ لَهُ فَلْيَقُلْ اِنْ <سَائِمٌ> Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga da etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Kardeşler, oruç Müslümanları ihlasa en çok ulaştıran bir ibadettir. Çünkü kişilerin hakiki manada oruçlu olup olmadığını yalnızca Allah bilir. Velakin kardeşlerim dikkat edin. Oruç sadece yemeden ve içmeden kesilme değildir. Hiç kimsenin aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Eğer oruç şehvetimizi dizginlemiyorsa dilimiz ile Kendimizi günaha sokmaktan bizi alıkoymuyorsa o oruç Allah'ın isteği, istediği bizlere kalkan olan ve geçmiş günahlarımıza kefaret olan oruç değildir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Ben sa'me Ramadana iman ve ihtisaben lehu ma taqaddama min zenbihi. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Bir kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kullu ameli ibni adama lehü illa sıyam fennehü fe bih. İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatını da ben vereceğim. İşte kardeşlerim bu yüzden dolayı oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. İşte bu yüzden dolayı oruçlu için iki sevinç anı vardır. Şu sıcaklarda sabrettiğinden dolayı, şehvetini dizginlediğinden dolayı, dilini kardeşinin etinden çekip gıybet etmediğinden dolayı, kendisine gelecek ezaya karşı oruç ile korunmak istediğinden dolayı Oruçlu için iki sevinç vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyurmaktadır Rabbisinden rivayet ile Oruçlunun Rahatlayacağı iki sevinç anı vardır Birisi iftar ettiği zaman Diğeri de orucunun Sevabıyla Rabbisine kavuştuğu zamandır Rabbim Sen bizleri bu iki sevinci de yaşatan insanlardan eyle. Orucunu hakkı ile eda edip geçmiş günahlarına kefaret edilen insanlardan eyle. Ve ahiri davana hâze anilhamdülillâhi rabbil âlemin.